Sevgili dinleyenler merhabalar. Tuncay Molla ve ile Söylenmeyenler programında e, yeniden beraberiz. E, biliyorsunuz e, sevgili dinleyenler aday adaylık süreçleri bazı partilerde tamamlandı. E, bazı partilerde de devam ediyor. Yoğun bir yarış e, bir anlamda müthişte bir rekabet var. E, partilerde e, listelerde ön sırada yer almak için e, adaylar yarışıyor. Öte yandan da elbette kamuoyu da siyasi partilerin projelerini bekliyor. Bu noktada bugün bir projeyi konuşacağız sevgili dinleyenler. Uzun süre önce bir kısmını yine sizlerle paylaşmıştık bu projenin. Büyük aile projesinden söz ediyorum. O paylaştığımız günden yana geçen zaman içinde Milliyetçi Hareket Partisi'nde, Saadet Partisi'nde ee, bu projenin bir kısmının e, uygulanmaya çalışıldığını gördük. O yüzden bugün yeniden e, benim çok çok önemsediğim e, bu e, projeyi sizinle paylaşmak istedim. Konuğum e, siyaset e, bilimci uzmanı Cevdet Tellioğlu. E, merhaba Cevdet Bey hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. E, siyaset bilimci dedim e, uzman dedim ama e, Cevdet Bey siyasetle yakından ilgilisiniz hem de iletişim bilimcisiniz aslında. Evet, e, iletişim stratejileri uzmanıyım. Asıl e, alanım o. Tabii bunun içerisinde siyaset bildiği kadarıyla. Ama ağırlıklı olarak siyasetin siyasi yapısı mantığı içerisinde değil de projeleriyle ilgileniyoruz. Yani neler yapılırsa insanların daha müreffeh bir dünyaya ulaşması sağlanabilirin peşindeyiz. Yani ileri medeniyet seviyesine daha hızlı, daha kolay, daha sağlam ve daha zemine sağlam basarak, daha güçlü bir şekilde ulaşabiliriz. Onu, onu projelendirmeye çalışıyoruz. Cevdet Bey, tabii sizin isminiz bu Büyük Aile Projesi. internette de hakikaten müthiş bir şey var. Yoğun bir ilgi var bu projeye. Eldenene dolaşıyor insanlar, birbirlerine mail atıyorlar. Siz bu projenin bir insanlık alemi için, hani Türkiye'yi de aşarak söylüyorsunuz, insanlık alemi için bir Örnek model olduğunu e, söylüyorsunuz. Tam da siyasi partiler e, bir e, şey yarışındayken, e, hizmet yarışındayken, proje yarışındayken, bence e, bunu gündeme getirmeni tam sırası da e, diye düşündüm. E, Sizin de az önce aktardım, ilk röportaj yaptık, işte e, televizyon programlarında da yer aldınız daha sonra. O günden bu yana anlattığınız şeylerin bir kısmının uygulandığını e, gördük. Ama e, tam sahiplenme olmadı. Neden? Yani mesela MHP'de bir kısmını görüyoruz. Diğer Saadet Partisi bir kısmını almış, uygulamış. Evet. Bazı belediyelerde evet. var. Evet, hatta CHP bile e, en azından ismiyle müsemma bölümlerini kullanmak için bir yola çıktı. Benim için keyif olan şu. E, bu ilk 7 yıllık bir çalışmanın sonucunda... Geçen yerel seçimlerde bir partinin talebi üzerine e, ilk defa gündeme getirip bir 15-20 günlük bir çalışma nasip oldu. Ve o zaman da söylediğim şuydu. İnsanlar önce bir algıyı yaşayacaklar. Yani böyle bir farklılığı önce algılayacaklar. Hemen yanında yer alacaklar mı? Hayır. Almayacaklar. Önce bu algı denenecek. Ve bunun için de şöyle bir örnek vermiştim. Belki hatırlarsınız o günlerden televizyon programlarından radyolardan diyordum ki bundan 15 sene önce insanlara biz demiş olsaydık ki ben bir kaset yaptım ve bu kasetin içerisine 14-15 yerine 12-14 yerine 150 tane şarkı türkü sığar demiş olsaydım insanlar bana ya deli gözüyle bakarlardı veyahut da bir kasetin boyutunun 6-7-8 santimden 80 santime kadar büyütüldüğünün hesabını yaparlardı. Halbuki öyle bir zihin devrimini sağlayan bir yapı oluştu ki mesela bir flash disk yapıldı, CD, DVD yapıldı. O 12-13 tane şarkının, türkünün yerine binlercesi o küçücük flashın içerisine sığmaya başladı. Artık hiç kimse hayır böyle bir şey olamaz dememeye başladı. Niçin? Bir zihin devrimi gerçekleşti. Bunun olabilir olduğunu insanlar gördüler. Evet. Büyük aile de böyle bir model. Yani önce zihin devriminin olması ve kaset kafasının artık terk edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu da tabi çok kolay değil. Niye kolay değil? Bunu da biliyorsunuz büyük aile dünyada şu anda henüz kullanılamayan, kullanılmayan bir tabirle yola çıktı. Şeffaf yönetimden bahsediyor dünya sistemleri ancak hiçbiri süreçlerin şeffaflığından bahsetmiyor. Büyük aile ise şeffaf süreç yönetimi diye ortaya çıktı. İkinci ortaya koyduğu manzara nedir? Bireysel kazancın öncelenmesiyle toplumsal kalkınmaya ulaşmak. Yani insanların cebine artı girmesiyle. İnsanların birlikte hareket etmesini sağlayacak bir mantığın oluşmasını sağlamaktı. Şimdi şu ana kadar işte CHP dahil olmak üzere belki bilirseniz Altındağ Belediyesi, Ankara Altındağ Belediyesi'nde evet. bu kart sistemini kullanmaya başladılar seçim sonrasında. Bazı başka CHP'li belediyeler, MHP şu anda bir hilal kart, kart zannediyor. Evet. Böyle bir yapıyla gündeme getirmeye çalışıyor. Böyle bir projeyi hayata geçirmeye çalışıyor. Yine bu kart sistemi birçok yerde kullanılmaya çalışılıyor. Ancak söylediğim benim bir şey var. Ben bunlardan çok büyük keyif duyuyorum yalnız. Herkes bana şunu söylüyor. Ya senin projenin içerisinden şunlar. Hayır bunlar benim projelerim değil. Bunlar dünyanın projeleri. Bunlar insanlığın projeleri. Evet alacaklar ve kullanacaklar. Bir tek dileğim var. Bunları hakikaten insanlık için doğru amaçlarla ve zemini doğru olmak kaydıyla kullansınlar. Yeter. Şimdi şöyle Cahit Bey, tabii biz konuyu bildiğimiz için hemen kartın içine de girip öncelikle projenin detaylarını size sormak istiyorum. Bir aslında ekonomik model evet. sevgili dinleyenler, büyük aile projesi bir ekonomik model. ama ekonomik. Evet, bu ekonomik modelin müthiş sosyal faydaları, evet. yararları var. O sistemin böyle adım adım çok çok geniş ve derin ben inceledim biliyorum ve bir programa da sığmaz ama bir başlık olarak söylerseniz büyük hali nedir burada neyi amaçladınız ve sistem nasıl yürüyor anahtarıyla? Aslında çok basit. Diyoruz ki bir ortada bir devlet varsa bu devleti oluşturan bireyler bir aile ferdi gibidir. Öyleyse devletin kaynakları nasıl ki bir ailenin reislerinin reisinin yani annenin, babanın almış olduğu maaş, kazanmış olduğu gelir, bir şekilde kendi evlatları arasında paylaştırılırsa, eşit değil, adil paylaşılırsa, eşit olursa, çünkü bir sıkıntı yaşayabiliriz. Nedir? Bir eğer diyelim ki 100 lira geliri vardır, çocuklarından bir tanesi hasta olmuştur. Eşit paylaşım yaparsa, e, o hastane parası yoksa, halbuki öbüründe parası vardır, eşit paylaşacağım diye, öbürüne adaletsizlik yapmış olur. İşte burada eşit şartlarda Eşit şartlarda adil paylaşımı biz önceliyoruz. Yani aynı hastalık düzeyinde nasıl ki ona da aynı şey yapılırsa şartlar eşit olduğu zaman adaleti sağlamaktır. Bu yapı bunun üzerine kurulu. Yani ne diyoruz biz? Özet. Bir belediyeden yola çıkalım. Yani bu yerelden yönetim, yerel yönetim diye bazı arkadaşlarımız karışıyorlar. Hayır, bu bir yerelden yönetim modeli. Yani genel bir yapının yerelden yönetilmesiyle alakalı. Bunu şöyle değerlendirin. Dediğim gibi bir belediyeden yola çıkalım. Evet. Bir belediyenin insanların ortak olacağı yani her hanenin, her iş yerinin birer hisse ile ortak olabileceği bir şirket hayal edin. Yani çok basit bir şekilde bir şirket kuruyorsunuz. Ee, ve bunu birer kuruşluk yani minimum düzeyde yani halktan para almamak için para toplamamak için Birer kuruşluk hisselere bölüyorsunuz, bunun %10'unu belediyeye veriyorsunuz, %90'ını ise halka dağıtıyorsunuz. Şimdi bu büyük halim projesi için önce bir belediye şirket kuruyor değil mi? Adım adım biraz netleştirmek için söylüyorum. Bir şirket kuruluyor, bunu da belediye kuruyor. %10'u belediyenin, %90'ı da o belediye içinde yaşayan halkın. ...böyle paylaştırılıyor hisseler. Bu belediye şirketi de olabilir. Bu halkın kurup da %10'unu belediye hibe edeceği bir şirket de olabilir. Evet. Bu devletin herhangi bir kurumunun belediye dışında... ...yani bunu aynı şekilde mesela elektrik kurumu olarak düşünün. Çok önemli değil. Hangi şekilde olursa olsun kurulacak olan şirketin %10'unun siyasi erge devletin sahip olduğu yere verilmesi... %90'ının ise halk üzerine dağıtılması sizin de buyurduğunuz gibi. Bunu sağladığınız zaman belediye üzerinden gittiğimiz için şu anda evet. belediye diyoruz. Belediyesine yani halkın belediyesine ortak olmasını sağlamış oluyorsunuz. Evet. Halk ve belediye ortak oluyor bu şirkette. Niye var bu şirket? Ne işe yarayacak? Bu şirket ne yapacak? Tabii bu şirketi kurduğunuz zaman ikinci etabını hemen tamamlamanız gerekiyor. Hı -hı. Nedir? O ilde, ilçede bulunan sivil toplum kuruluşlarının tamamını yani karga sevenler derneği ile parti sevenler derneğinin de içerisinde bulunduğu bütün siyasi, e, sivil toplum kuruluşlarını bir araya toplayıp bunların içerisinden sivil toplum platformunu bunlarla oluşturduktan sonra bunların içerisinden 5 kişiyi, 6 kişiyi, 7 kişiyi yani oluşturacağınız yönetime göre seçip bu şirketin yönetim kuruluna götürüyorsunuz. Evet. Yani artık bu şirketin yönetim kurulu bu insanlardan oluşuyor. O şehrin, o kentin insanlarından oluşuyor. Yani yönetime fiili bir katılma dönemini başlatmış oluyorsunuz. Ha, bunun bir özelliği daha var. Yalnız bu insanlar ömründe bir kez ve bir yıllığına seçilebiliyor. Yani kimse oraya gelip kazık çakmıyor ameliyat yani tabiriyle. <gülüyor> çok güzel, çok güzel kullandınız. Hakikaten öyle. Oraya gelip kazık çakamıyor. Çakmıyor bile biraz daha e acaba çakma şansı var mı iyi getirir. Hayır burada böyle bir şey yok. Kazık çakamıyor. Hatta bir adım ilerisindedir. Her seçim döneminde bu şirket kendini lave ediyor ve yeni bir şirket kuruluyor. Yani şirket bile kazık çakamıyor. Hı. Şirketin bile para kazanmasını engelliyorsunuz. Çünkü yapılan her şeyin halka ulaşması gerekiyor. Bunu oluşturuyorsunuz. Bir şirket kurduk, belediye halkı ortak ve halkın da temsilcileri demokratik bir şekilde bir araya geliyor. Sivil toplum örgütleri, e, halkın temsil edilebildiği bütün alanlarda muhtarlar da dahil olmak üzere herhalde. Şimdi muhtarlar arasından birisini seçtiriyorsunuz. Evet. O da yine yönetim kuluna dahil oluyor. Bir de eğer belediye ise belediye başkanının kendisi veya kanun şu anda müsait olmadığı için onun önereceği bir kişi olmak üzere yönetimi oluşturuyorsun. Evet. Şirketin yönetimine halk geliyor. Evet. Şimdi bu şirket ne yapıyor? Bu şirket aslına bakarsanız etrafı seyrediyor. Nasıl? Nasıl seyrediyor? Şöyle. Sivil toplum platformu kurmuştuk başta hatırlarsanız. Buradan sonra belediyenin ihaleleri sivil toplum platformunun meydana, meydanlara kuracağı video boardlar üzerinden online yapılıyor. Dev ekranlar. Dev ekranlar yapıyorsunuz. Ve Evinizden ihaleye gelebiliyorsunuz. Yani siz artık ihaleyi sivil toplum platformu üzerinden yani herkesin dahil olduğu yer üzerinden ve online yapıyorsunuz. Artık ihalelerde online döneminin başlaması gerekiyor. Çünkü bu işin zirvesi bu. Yani anlık olarak sizin evden katılabileceğiniz, diyelim ki bir asfalt ihalesi yapıyorsunuz. Düşünün 100 bin liralık bir asfalt ihalesinde o konuyla ilgili daha önce onayını almış A grubu, B grubu şirketler C grubu şirketler yani o ihaleye katılma hakkı kazanmış olan şirketler ihaleye kendi iş yerlerinden, kendi evlerinden online olarak katılıyorlar. Şimdi düşünün. 100, 100 bin liralık bir ihalenin açıldığını düşünün. Ekranda 100 bin lira muammen bedel olarak gözüküyor. Siz de kendi iş yerinizden katılabilir bir firma olarak giriyorsunuz. Diyorsunuz ki hayır 99 bin liraya ben bu işi yaparım. Bir başkası çıkıyor 98, 97, 96 bin lira diyor. Ve geriye doğru inişini vatandaşın tamamı görüyor. Diyelim ki bu 60 bin liraya düştü. 60 bin lirayı bu işi alan şirketin bütün işlerini takip etmek üzere konsorsiyum Yaptığı şirket de biraz önce kurmuş olduğumuz halkın şirketi. Yani %10 halka vermesi karşılığında bütün belediye ile olan, bütün devletle olan ilişkilerini... ...hani biraz önce bahsettiğimiz yapının içerisinde kurulacak küçük ve profesyonel ekip sadece işi ne bunların? Neden bu adamların işi gecikiyor, neden gecikmiyor nasıl yürümesi lazım, nasıl hızlanması lazım, nasıl denetlenmesi lazım bunun dışında hiçbir şeye karışamıyor ve sadece ve sadece o sistemin yürümesine katkıda bulunuyor. Seyrediyor. Bakın işi yapmıyor. Seyrediyor. İşin olmasını sağlıyor ve denetlenmeyi sağlıyor. Şimdi e, yine netleştirmek için e, dinleyicilerimiz e, belki kaçırmış olabilir altını çizeyim. Bu sözünü ettiğiniz şirket belediye ihalelerinde ihaleyi alan şirkete bir anlamda %10'luk bir ortak oluyor. Evet. Ve bu ortaklık karşılığında yani halkın şirketi bu ortaklık karşılığında da %11 pay alıyor ve belediyeyle işte o bürokratik işlemlerin çözülmesine aracılık Ama ediyor. Ama belediyeden asla bir şey almıyor. Belediyeden Önemli bir pay almıyor. Evet. Evet. Şimdi ben şöyle bir şey geldi aklıma Cevdet işte Biz yıllarca bunun haberlerini yaptık, yazdık, çizdik belediye ihalelerinde %20'lere varan %25'lere varan bir rüşvet trafiği yaşanır. Yani işte az önce örnek verdiniz 100 liralık asfalt projesinde bir 20-25 lira bu işteki bürokratlara, belediye başkanlarına bu işi aracılık edenlere rüşvet olarak dağıtılır. Ben burada şunu görüyorum. Yani Zaten iş adamı bu ihalelere girerken bu payla giriyor aslında. %20-25'lik bir pay kafasında var giriyor ama sizin bu getirdiğiniz modelle %10'luk bir payı e, tamamen halkın cebine girecek şekilde bu halkın şirketine aktarıyor yani o belediye de yaşayan e, atıyorum e, işte Beşiktaşlıların Kadıköylülerin e, Maltepe'lilerin e, şirketine aktarıyor ve bu %10 pay karşılığında da bürokratik işlemlerinin görülmesini sağlıyor her şey de halkın gözü önünde dev ekranlardan izlenerek gayet şeffaf bir şekilde gerçekleştiriliyor. Şimdi o %10'luk paylar ne oluyor? Mesela bir buradan bir kazanç var. Yani halkın şirketini buradan kazandığını görüyoruz. Her ihalede %10 pay alıyor bir şirket. Çok güzel. Ama bir fark var. Halkın şirketi kazanmıyor. Halk ortak olmuş olduğu o ihalenin... Kiminle ortak olmuş Diyelim ki şirket sizin. Sizinle girildi. Siz işi yaptınız. %10'luk pay halka ait. Vergisini düştükten sonra... Düştükten sonra %50'sini... Daha sonra söyleyeceğim bir hesabı aktarıyorsunuz. Yani hiç kimsenin elli yemeyeceği bir hesabı aktarıyorsunuz. Yüzde ellisine direkt halka aktarıyorsunuz. Niye? E zaten onlar sizin ortağınız diye O şirketin. Halka nasıl aktarılıyor? Bir kart sistemi e var. Tabii yani. ki. ortak olduğunuza göre e, bu insanlar sizin artık ortağınız. Birer kuruş vererek size ortak olduklarına göre siz aynı zamanda bu insanlara dağıtacağınız bir aidiyet kartı, o bölgeyle ilgili aidiyet kartını aynı zamanda banka kartı niteliği taşıyacaktır. Hmm. Dolayısıyla o para vergisi hesabı düşüldükten sonra direkt olarak hiç kimse ellemeden, hiç kimse dokunmadan, dokunamadan hesabınıza aktarılacak bir önemli bir şey var. Bu sisteme girmeyi kabul etmiş olan kişi ortakların direkt hesaplara müdahale hakkını kabul etmiş demektir. Yani bu ne demek? Siz bir ortak olarak iş yaptığınız konu, anlaşma yaptığınız şirketin gelir ve giderini kendi şifreniz üzerinden girip artık bir vergi denetmeni gibi denetleme hakkına da sahip olmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla paranın yarısı sizin hesabınıza halkın hesabına gelir iken diğer yarısı da yine halk adına daha sonra söyleyeceğiz ne yapacağımızı halk adına başkası elleyemek, ellemeden hiçbir şekilde elleme şansı olmaksızın bir hesapta birikecek. Yani yine ben netleştirmek için söyleyeyim Cevet Bey e, %10'luk bu pay yani her ihaleden halkın şirketine aktarılan %10'luk pay ikiye bölünüyor. %50'si bir hesabı aktarılıyor o hesabı da birazdan söyleyeceksiniz ne olduğunu kalan %50'de halkın direkt banka hesaplarına aktarılıyor Aynen. bu banka hesabı da bizim bildiğimiz kredi kart sistemi evet. gibi bu halk şirketi yani halkın oluşturduğu halkın ile oluşturduğu şirket bütün belediye ahalisine diyelim yaşayanlarına Birer kart dağıtıyor. Kredi kartı gibi. Aidiyet kartı. Büyük aile kartı buna diyorsunuz. Her, her ailenin cebinde bir tane bu büyük aile kartından oluyor. Bu kart hesabına ihalelerden alınan yüzde onluk payın yarısı anında yatırılıyor. Aynen dediğimizde. Peki devam edelim. Şimdi yalnız burada çok önemli bir şey var. Şimdi düşünün o ihale yapılır iken kentin yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi düşünün. Büyük kuruluşlar olarak düşünün. Böyle bir ihale yapılırken, sokakta aslında hiçbir geliri olmayan gariban vatandaşlar, yani bugün ekmeğe muhtaç olan, muhtaç edilmiş olan insanlar bile bu ekrandan şunu görüyorlar. Her gün kendisinin nasıl ki zengin insanlar, parası olan insanlar sabah kalktığı zaman televizyon ekranını açıp da borsanın kağıdın değerinin ne kadar çıkıp çıkmadığını düşüp düşmediğinin hesabını yapıyor ve kazancını hesap ediyorsa aynı şekilde ben buna kent borsası diyorum ki bir ayakkabı boyacısı kardeşin bile video bordum o dev ekranın karşısına ihalede geçecek ve ne kadarlık bir ihale alınmış yüzde onu ne kadar eder kendi cebine bugünkü ihaleden kaç kuruş gireceği kadar hesap yapabilecektir. Yani kent borsasından kendi hesabını, yani bu devlete ayakkabı boyacılığından bile gidip de o küçücük boya sandığının içerisinde satın almış olduğu o boyaya verdiği KDV'den devlete aktardığı paradan kendisine cebine ne kadar döneceğinin hesabını yapmaya başlayacak. Diyelim ki bu hesabı yaptı. Ve ayın sonunda Atıyorum şu anda rakamı. 300 lira para gelecek kendi hesabına. Hmm. Ailesinin hesabına. Yalnız şöyle bir şey yazıyor. Sizin hesabınıza bu ay 300 lira para gelecekti. Eşit paylaşımdan bahsediyoruz şu anda. Yani kart sahiplerinin hesabına eşit oranda dağıtılıyor bu ihalelerden alınan para. Evet %50'si. %50 dediğiniz ha. gibi. Dağıtılacaktı ama 300 yerine 200 lira dağıtacağız diyor video boardlardan. Sebebi de şu, bir hafta önce, bir ay önce hani senin sokağın köşesinden çöp tenekesi çalındı, mazgal çalındı, çimler tahrip edildi, otobüsün bilmem nesi tahrip edildi, sen de onu umursamamıştın ya, şimdi biz onları yapmak zorunda olduğumuz için bu hesaptan para belediye tarafından bize bildirildi, şu kadar bir tahribat var, vatandaş tahribatı var, direkt belediyenin kasasına gidecek ve belediye de onunla o problemleri düzeltecek. Sen bunlara sahip çıkmadığın için, yani kentin eşyasına sahip çıkmamış olduğun için kusura bakma. Herkesten 100 lira kesildi. Sana da 100 300 yerine 200 lira gelecek dendiği zaman acaba bir dahaki ay birisi o çimlere tahrip, çimleri tahrip edebilir mi? Birisi o mazgalı çalınmasına müsaade edebilir mi? Birisi çöp tenekesinin yerinin bile değiştirmesine müsaade eder mi sizce? İşte buna biz kentin sahiplenilmesi diyoruz. Hak tarafından kentin sahiplenilmesi diyoruz. Evet, bu, bu bir kontrol mekanizması da sağlıyor aynı zamanda. Yani e, kişiler e, yaşadıkları çevreye sahip çıkacaklar. Çünkü eğer sahip çıkmazlarsa e, bu işte bu kartı yatırılacak olan hesaptan Ceplerine. düşecek. Yani evet. bir anlamda kendi ceplerinden para çıkacak gibi oluyor. Dolayısıyla bir kontrol de sağlıyor. Kesinlikle. Evet şimdi ben buraya kadar net anlaşıldığını düşünüyorum. Bundan sonrasını konuşalım çünkü dediniz ki bu büyük aile projesi işte kartlar üzerinden bütün belediye sınırları içinde yaşayan halka birer tane kart dağıtılıyor büyük aile kartı ve bu karta her ihaleden alınan %10'un %50'si eşit miktarda pay ediliyor. Aslında ben şimdi düşünüyorum ihale bütçeleri gözümün önüne geliyor milyar dolarlık harcamalar yapılıyor. E İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni hesap ederseniz yaklaşık 10 milyar dolar konsolide bütçesi var. Bir 10 milyar dolar da ilçeleri düşünürseniz 20 milyar dolar civarında bir paradan bahsediyoruz. 15 milyar diyelim ee, hadi bunun içerisinde 5'i de atalım. Ee, i̇hale yapılmıyor bununla ilgili. Yani e, par geliri olan bir kısım değil de maaşa vesaire gittiğini varsayalım. Toplamda 10 milyar dolar olsa konsolide bütçenin tamamı 10 milyar dolar olsa %10'u %10 bakın sadece %10'u bu şirkette kaldığı takdirde senede 1 milyar dolar ediyor. 5 yıl kaldığınızı düşünürseniz 5 milyar dolar bir 5'te ilçelerden koyduğunuz zaman 10 milyar dolar vatandaşın cebine aktarılacak olan bir paradan bahsediyorum. Ve bu para da bakın devletin cebinden çıkmıyor. İnsanların cebinden çıkmıyor. Nereden? Vergi değil. Vergi değil. Hiçbir şey değil zaten giden bir para. Kimsenin nereye gittiğini göremediği bir para. Sadece insanların varsaydığı yerlere giden bir para, şimdi artık bir havuz içerisinde vatandaşın direkt cebine girebiliyor. Evet. Bey ben bunun çok iyi anlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Bu arada sizi tanıtırken belki eksikte kalmış olabilir. Siz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde uzun yıllar Görev yaptınız. Beyaz Masa olarak bilinen projenin de mimarısınız. Dolayısıyla belediye hizmetlerini de çok yakından biliyorsunuz oradaki ihtiyaçları. Bu projenizi de 7 yıllık bir çalışma sonunda hazırladınız. Belki zaman kalırsa onlara gireceğim. Ben özellikle projeyi dinleyicilerimize paylaşmak istiyorum. Şimdi bu hakikaten çok büyük bir oran. Yani biz gazeteciler işte yıllarca aslında bu paraların izini sürdük. Yılda 1 milyar dolar sadece %10'undan hesap ettiğimizde e, belediyelerin sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne evet, baktığımızda evet, evet. Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı ihalelerin %10'u 1 milyar dolar gibi bir para tutuyor. Biz bunun aşağı yukarı %20-25'lik kısmına rüşvet olarak dağıtıldığını biliyoruz. Yani yılda 2-2,5 milyar dolarlık bir paranın e, bu e, yandaşlar arasında işte e, bir takım kirli iş adamları, kirli bürokratlar, Kirli siyasetçiler arasında pay edildiğini biliyoruz. Şimdi siz diyorsunuz ki aslında ya ben biraz da bu açıdan bakmak istiyorum. E bu para zaten gidiyordu. Birilerinin cebine aktarılıyordu. Biz bu parayı e, halka ortak ediyoruz. Yani bu para boşa gitmeyecek. Madem %10'luk 15'lik bir pay rüşvet olarak dağıtılıyor. Biz rüşveti ortadan kaldırıyoruz. Bu %10'luk payı e, halkın şirketine e, ortak ediyoruz. Yani bir halk şirketi kuruluyor. Bu şirketi aktarılmasını sağlıyoruz. Her ihaleden yüzde onluk bir payın. Ee, bu da hakikaten yıl sonunda olağanüstü bir, bir para ediyor. De yani. tabii, halk tabi denet, denetliyor efendim işte büyük e, ekranlar kuruyorsunuz. Tamamen şeffaf bir e, süreçten sonra e, iha, her ihaleden yüzde onluk pay halka dağıtılıyor. Bu kart sistemi üzerinden, hı hı. kredi kartı gibi. Ee, yılda 1 milyar dolar gibi bir paradan söz ediyoruz. Sadece Büyükşehir. Sadece Büyükşehir Belediyesi'nin harcaması. İlçe belediyeleri ayrı tutarak. Yani olağanüstü bir para var. Benim Devleti, için valilik gelirlerini Bakın devlet var. Yani valilik gelirleri var. İl evet. Özel idaresi gelirleri var. Yani bu bahsettiğimiz sadece bir birimle alakalı 5 milyar dolar 5 yıl içerisinde yani bu korkunç bir paradan bahsediyoruz. Evet. Yani bu paralar sevgili dinleyenler böyle hani afaki rakamlar değil bütçelerden siz de öyle yola çıkarak hesapladığınız rakamlar ve bunlar zaten ortada harcanıyor. Dediğim gibi önemli bir kısmı rüşvet ve yolsuzluk ekonomisinin çarklarında dönüyor bu para. Şimdi siz bunu aslında halka aktarmayı amaçlıyorsunuz bu projeyle. Son derecede şeffaf ve kimsenin canını acıtmayacak bir şey. İş adamı girerken zaten bunu gözden çıkarıyor. Ha karşılığında işte bürokratik işlemlerin halledilmesi noktasında işte bu halkın şirketi belediyeyle iş adamı arasında bir aracılık yapıyor. Bunun karşılığında da %10'luk bir pay alıyor. Bu %10'un %50'si belediye belediyede yaşayan halkın hesabına aktarılıyor. Şimdi bir %50 pay daha var orada. Orayı açmamıştık. O diğer %50 nereye gidiyor? %50 halka dağıtılıyor. Hı hı. Diğer %50 bir hesaba gidiyor demiştiniz. Nedir o hesap? Şimdi o e, halk adına yine bir hesapta tutuluyor. Yani kimdir bu hesapta? Bu hesabın kontrolü kimdedir? Kontrolü bir, bir üniversite. 2 belediye. Üç, sivil toplum kuruluşu platformu. Dört, o bölgenin vali birlikleri. Beş, o bölgenin ita amirleri. ita amirlerinin oluşturacağı birlikler. Yani bu şu demektir. Vatandaş onayı vermeden hiç kimse bir yerden bir yere kıpırdayamayacak demektir. Bu bir. Peki ne yapacağız biz bu parayla? Şimdi düşünün 5 milyar dolar dedik. Madem İstanbul şehire geçtik, Büyükşehir üzerinden devam edelim. 1 milyar dolar yılda, senede 5 milyar dolar para biriktiğini düşünelim. 2,5 milyar dolarını, hatta 3 milyar dolarını düşün, hesaba direkt geçtik ya vatandaşın cebine gitti. Kaldı geriye 2 milyar dolar. Sadece Büyükşehir'den 2 milyar dolar 5 yıl içerisinde. Şimdi düşünelim ki, Büyükşehir Belediyesi İstanbul'da mesela, Tespitini yapmış, 10 tane e, yeraltı yerüstü otoparkı yaptıracak, 5 tane daha ABM yaptıracak, e, 3 tane alışveriş e, merkezi yaptıracak, 10 tane benzin istasyonu yaptıracak. Şimdi diyor ki bir dakika, benim param var. Benzin istasyonu sahipleri gelin bakalım, çünkü liberal ekonomide o insanların ayakta durmaları gerekiyor. <Gülüyor> evet. Gelin bakalım buraya. Siz bu işi biliyorsunuz. Beş, diğer yapılacak otopark sahipleri yapmış olan İstanbul'da bu işi yapan kişiler gelin bakalım Efendim al alışveriş merkezi sahipleri gelin bakalım ben sizden para istemiyorum alışveriş merkezini yapacaksınız otoparkı yapacaksınız benzin istasyonunu yapacaksınız yeri de ben size kiralayacağım vereceğim değil bu sistemde toprak satışı yok sadece kiralama var yurt dışına yabancıya asla yok kiralama sistemiyle yürüyor. Bu modelin özelliği bu. Devlet olarak size kiralayacağım. Bedelini de ödeyeceğim. Ancak karşılığında sizden teminat mektubu alacağım. Yani parayı hiçbir zaman hiç edemeyeceksiniz. Hadi buyurun canı isteyen gelsin. E, yapılacak olan AVM'nin o payına kim sahip olmak istiyorsa parası benden buyurun teminat mektubunu getirin diyeceksiniz. Evet. O insanlar da getirdiği zaman Diyelim ki otoparkı bitirdiniz, ABM'yi bitirdiniz, e, Münaparkı Eğlence Merkezi'ni bitirdikten sonra kar etmeye başlayacak. Çünkü bu bahsettiğimiz yerler kira gelirleriyle ve sürekli gelirle ayakta durabilecek olan yerler. Buradan gelen gelirin yarısını direkt olarak e, bu bahsetmiş olduğumuz teminat mektubunu geriye almak için hesaba aktarmak durumunda. Diğer yarısını da diğer yarısını da kar olarak paylaştırmak durumunda, almak durumunda. Peki kime? Halka. Niye? Çünkü %51'i bunların %49'u da halkın olmak üzere yeni şirketler oluşturuyoruz. Yani artık o otoparkın %51'i işletmecilerin %49'u direkt halkın. O benzin istasyonlarının %51'i benzin istasyonu işletmecilerinin %49'u direkt halkın. O alışveriş merkezlerinin, eğlence merkezlerinin aynı şekilde olmak kaydıyla ve geliri de aynen geriye iade etmek yani teminat mektubunu karşılamak kaydıyla bu ortaklıkların sağlandığını düşünün. Yani halkın parası bir yere gitmeyecek, aynı şekilde geri gidecek. Bir, 2 yeni şekilde üretime hizmete döndürecek şekilde sistemler kuracaksınız. Bu sistemlere halkı ortak edeceksiniz ve halkın parası da hiçbir yere gidemeyecek. Böyle bir model kuracaksınız. Şimdi düşünün, böyle bir sistemin içerisinde dünyanın bütün krizleri üst üste gelse, bu kadar yere ortak olmuş, bu kadar gelire ortak olmuş bir halkın aç kalma şansı var mıdır sizce? Evet, yani bu, bu projeye çok inanıyorum. Cevret Bey bu dediğiniz anlamda uygulanabilirse e, hakikaten bence devrim niteliğinde bir şey. Ee, yine bu son bölümü de özetlemek istiyorum dinleyicilerimiz için. Ee, bu halkın şirketinde e, biriken para e, halk, adına biriken. halk adına biriken para aslında büyük bir e, yatırım şeyi oluyor. E, sermayesi de oluyor. E, belediyede bütün bu süreci de siz bir şeffaf şeye oturtuyorsunuz. E, yönetim modelini, süreç yönetimine oturuyor, oturtuyorsunuz. Bunu Takip etmekte de son derece kolay. Çünkü ihaleleri takip ediyorsunuz. Alınan paylar belli, aktarılan hesaplar belli. Son derece rahat takip edilecek bir sistem. Orada biriken para aslında İstanbullunun bir anlamda ya da belediyenin, ilgili belediyenin bir yatırım bütçesi oluyor. Siz de o yatırım bütçesini iş adamlarını çağırarak ihtiyaçlar doğrultusunda harcıyorsunuz, kullanıyorsunuz. İş adamları bu yatırımları yapıyorlar. Sonra size o parayı geri ödüyorlar. Böylece finans ve kaynak sıkıntısı yaşamıyor. O bölgenin iş adamları, o ilin iş adamları ya da belediyenin iş adamları diyelim. Kaynak sıkıntısı belediye de yaşamıyor. Daha sonra yapılan o yatırımda %49 oranında halkın oluyor. Yani oradaki karlılık yine halka aktarılıyor. Hani ben şöyle bir model düşünüyorum işte ne bileyim bina atıyorum. Kadıköy'de bir alışveriş merkezi kurulsa ve bunun %49'u Kadıköy'lere ait olsa, herhalde bütün Kadıköy halkı da girip oradan alışveriş yapar. Çünkü alışveriş yaptıkça kendinin de kazanacağını bilir. İşte yani çok, evet, çok farklı, bir modelden söz ediyorsunuz aslında. Evet, asıl rekabet dediğim gibi orada başlıyor. Yani orada işin şekli değişmeye başlıyor. Kurallar değişmeye başlıyor. Ve kendiliğinden insanlar bunu bilinçli olarak yapmaya ve bilinçle hareket etmeye başlıyorlar. Zaten derdimiz bu modeli yakalayabilmek, bu bilinci yakalayabilmek. Peki bu bilinci yakalayabilmek için mesela vergi kutsaldır yazmak yetmiyor bunu gördük. Veya verirseniz işte bu devlet ayakta durur demek yetmiyor bunu gördük. Niye? İnsanlar vermemek için bir yol bulabilirler. Şurada bana eksiklik yapıldıdan dolayı bile bunun cevabını kendinde psikolojik olarak bulabiliyorlar. Peki doğrudur, yanlıştır, ayrı ama realite budur. Öyleyse öyle bir model kurmalısınız ki bu insanlar zorunlu olarak bu sisteme dahil olmak durumundalar. Şimdi bunun devamında bakın ki bir de hatırlarsanız dedik ki biz e, bu yapıyı kurduğumuz zaman kart dağıtacağız. Evet. Yani dağıttığımız o ortaklık ve aidiyet kartı. Bu paralar buraya gidiyorlar ve insanlar bunu direkt mağdur ve mahcup olmadan alma şansına sahip oluyorlar. Bir de açlık seviyesinin altında olan insanlar var. Yani bu kadar bekleyemeyecek olan insanlar var. Bu evet. bahsettiğimiz bir süreç. İhale olacak. İhaleden sonra paralar birikecek. Hani Nasreddin Hoca'nın işte koyun geçecek, oraya dikenlere takılacak hesabı daha sonraki peşin paraya dönüşmesi için baya bir zaman var. Halbuki Türkiye'nin şu anda başka bir sıkıntısı daha var başlık sınırının altında olduğu için mecburen bir yerlerle birlikte hareket etmek zorunda kalan insanlarımız var. Çaresiz, hiç değilse ekmeğimi kaybetmeyeyim diye. Hiç değilse elimdeki fişimi kaybetmeyeyim diyen insanlar grubumuz var. Ve bu gittikçe de artıyor. Her ne kadar Türkiye'deki bazı insanlar, büyük zenginler arasında birkaç tanesi giriyorsa da, birkaç yüz bin tanesi de büyük fakirler arasına, büyük yoksullar arasına giriyor. Evet. Yani o birin karşılığında birkaç yüz bin var. Maalesef böyle Çok bir sıkıntı yani. söz konusu. Dolayısıyla önce bunun halledilmesi gerekiyor. Yani benzin fiyatlarının düşürülmesi gerekiyor. Yani gıda fiyatlarının düşürülmesi gerekiyor. Yani yediği, içtiği, giydiği her şeyin fiyatlarının düşürülmesi, en azından insanların buna sahip olacak yeni bir modelin gelişmesi gerekiyor. Onun için de bir indirim sistemi var bu yapının içerisinde. Yani yine küçükten sevgili dinleyicilerimiz anlaması kolay olsun diye söylüyorum. Küçük bir hesap yapalım. Yani Kadıköy gibi düşünelim. Kadıköy Belediyesi'nde bu işin var olduğunu düşünerek yürüyelim. En minimum çapta. Biz herhangi bir şirkette araç sayısı 10-15 olduğu zaman biliyorsunuz gidiyorsunuz benzin istasyonuna diyorsunuz ki benim 15 tane aracım var. Benzin iskonto istiyorum. Mazota iskonto istiyorum. Yüzde 2 ile %12 arasında iskontu alabiliyorsunuz. %10-12 arasında zamana göre değişiyor bu. Araç sayısına göre ne kadar çok aracınız varsa o kadar indirim alıyorsunuz. Evet. Şimdi size soru. Bu Kadıköy Belediyesi'nde olduğunu varsayarsanız, Kadıköy'de kurulmuş olan böyle bir şirketin sahipleri Kadıköy, yani 1 milyona yakın Kadıköy'ün tamamı olduğunu düşünürseniz, bu 1 milyon Kadıköy'de minimum 10.000 bin aracı olduğunu varsayarsak, 10 bin araçlı bir şirketin sahibi olarak, siz belediye başkanı olarak, yani kentin aile reisi olarak, gidip erkin sahibi olarak, bu ailenin önderi siyosu olarak gidip deseniz ki benim 10 bin araçlı bir şirketim var, benzinde, mazotta iskonto istiyorum deseniz, size iskonto yaparlar mı yapmazlar? yüz yaparlar, yani bunu da bu da çok önemli Cevdet Bey. Şimdi bu modelden yola çıkarak diyelim ki bir seçim süreci başlattık. İşte bu Antalya Belediyesi olur, işte başka belediye İzmir Belediyesi olur vesaire. Bir belediye belediye başkanı çıkıp şunu söyleyebilir. Ey Antalyalılar, ey İzmirlere, ey, ey İstanbullular. Ben belediye başkanı olduğum andan itibaren burada işte akaryakıt fiyatlarını %10-12 oranında daha aşağı çekeceğim. İşte gıdada da Evet. %30 oranında daha çok, aşağı çok, çekeceğim. Çok çok güzellik aldınız. Yani Hem gıdada, hem giyimde, hem araçta, hem sigortada, hem eğlencede. Yani aklınıza gelen her yerde tüketici birliğini sağlamış olduğunuz için indirim artık sizin için kaçınılmaz. Evet. Yani belediye başkanı olarak, belediye olarak bütün belediyede yaşayan yurttaşları bir toplu tüketim grubu olarak görüyorsunuz onlara dağıttığınız kartla bu tüketicileri bir anlamda bir araya getiriyorsunuz. O kart da bu network'ün birbirine bağlanmasını sağlıyor. Daha sonra diyorsunuz ki firma sahiplerine bakın benim yöremde ya da beldemde ya da ilimde elinde büyük aile kartı olan 10 bin araç var. Ya da elinde büyük aile kartı olan 100.000 müşteri var. Ben bu müşterileri size yönlendireceğim deyip rekabete sokuyorsunuz karşı taraf. Bu çok önemli. Yani Bu, bu da hakikaten aslında hani bir ucuyla dünyanın çeşitli ülkelerinde uygulanmış modeller ama ben şunu görelim Cennet Bey. Siz bütün bu modellerin en iyi taraflarını alıp bir potada eritmişsiniz. Ve bunları birbiriyle hakikaten mükemmel bir şekilde de bağlamışsınız. Şimdi bunu da biraz açmak istiyorum. Yani belki dinleyicilerimiz hızlı, hızlı mı geçiyoruz bilmiyorum ama net anlaşıldığında düşünüyorum. Yani cebinde büyük aile kartı olan yurttaşlar adına e, belediye başkanı girip firmalarla pazarlık yapıyor. Diyor ki ben bu yurttaşlara sizin e, petrol şirketinize, sizin alışveriş merkezinize, sizin marketinize yönlendireyim. Bunun karşılığında ne kadar indirim yapacaksınız? Orada da rekabet sağlıyor. Çok güzel. Ancak belediye başkanına bile o hakkı vermiyoruz. Niye? Birilerinin devreye girerek birileriyle zemin ve kar rant oluşturmak için oluşturacağınız, ortaya koyacağınız her kontak rüşvetin kapısı demektir. Kim yapıyor bu pazarı? Hiç kimse. Dev ekranlar yapmıştınız hatırladınız mı? Evet. Haftada bir ihale yapıyorsunuz. Ve dolayısıyla benzin istasyonlarını diyorsunuz ki büyük aile sisteminde kart sahiplerine Hanginiz ne kadar iskonto yapıyor? O da bir ihale şekli değil mi? Evet. Dolayısıyla elektronik olarak giriyorlar ve vatandaş görüyor. Hangi benzin firması yüzde kaç iskonto yapıyor? Her hafta yenilendiği için de herkesin yeniden yapma, yeniden dahil olma şansı var. Yani bu sistemde insanların inisiyatifine bir şey bırakmak istemedi. Çok güzel. O yüzden... Yani bu mesela gıda da mı aynı Hepsi aynı. Dev ekranlarda ve internet ortamında şu işte bu haftanın marketi. Bütün marketler yarışıyorlar. Haftanın atıyorum pazartesi günü. Pazartesi günü o yarış yapılıyor. Dev ekranlara yansıyor ya, indirim oranları. Ona göre de vatandaş en uygun bulduğu yerden tercihini yapıyor. Market olarak şöyle değerlendirin olayı. Marketler zaten sizin ortağınız. Her bir hane ve her bir iş yeri sizin zaten ortağınız ya. Otomatik olarak onlar e, sattıkları ürün üzerinden zaten yapacaklar. Yani üretici yapacak iskontoyu Market değil aslında. Yani bir kola alacaksınız. Ne kolaysa artık ismi. O kola alacaksınız ve alacağınız bu kolanın üzerinden iskonto olacağı için bunu önce zaten riskontolu olarak sizin bahsettiğiniz market, gross market hatta bakkal almış olacak. Çünkü total bir alım içerisinde olduğunuz için fiyatları Dipten başlayacaksınız düşürmeye. Öyle olduğu zaman da vatandaş gidecek kapısındaki bakkaldan bile indirim alabileceği. Yani bu yapılan indirimlerde diyorsunuz marketlerde mağdur olmayacak. Çünkü onlar da bu potansiyele dayanarak toplu alım yapacaklar. Oradan indirim sağlayacaklar. Bir zincirin halkaları şeklinde bütün bu indirim sistemi birbirini takip edecek diyorsunuz. Süper. Dolayısıyla... İlla şu marketten al, bu bakkaldan al. Böyle bir şey yok. Sistem ha şu başlayacak. Diyelim ki filan market yüzde on iskonto yapıyor da o ekstrası. Hepsi iskonto yapıyor yalnız. Sisteme dahil oldukları için. Ama filan market yüzde on bir yapıyorsa e ne aleyhülahla. O zaman o tercih sizin. Şimdi buradaki yapı geneli oluşturmak. Onun için de şöyle bir kurgumuz var. Diyoruz ki ortalama benzindi, gıdaydı Mobilyaydı, elbiseydi, aklınıza ne geliyorsa. %13 ortalama iskonto yapıldığını düşünelim. Yani 100 liralık bir ürün alacaksınız, bir hizmet alacaksınız. 90 lira para ödeyeceksiniz. Yani bu ne demek? Bir defa maaşınız %10 arttı demek. Otomatik olarak. Peki hem %13 diyorum hem de öbür taraftan 90 lira. Yani %10 diyorum. %3 nerede? başka bir yere mi gidiyor? Evet başka bir yere. Nereye gidiyor? %3'ü de Nuh'un gemisi diye bir vakıf hesabına. Yani vergirlendirilemeyecek bir hesaba gidiyor. Oradan vergi alınamayacak bir hesaba gidiyor. Oradan sonra da Nuh'un gemisi hesabı ne? şimdi bir hesap yapalım sizinle. Kadıköy Belediyesi'ni isterseniz bugün arayın. 300 Hadi hadi bilemezsiniz. 400 lira olamaz ya. 300 bin lira, 400 bin lira civarında yıllık fakir fukara fonu vardır kaymakamlıkla birlikte. 300 milyar, 400 milyar eski tabirle. İşte 200 olan vardı, 190 olan vardır. Orası büyük belediye diye düşünelim. Ve 300 milyar olduğunu düşünelim. Yüzde 13. Bir milyon kişi yaşasa burada, bir milyon insan yaşadığını düşünürseniz, bunun bir milyon kişinin de hani gayri safi milli hasıla diyorlar ya, kişi başına harcama 200 lira İndirdiğimiz ölçüde düşünün. 200 lira harcadığını hesap ederseniz Aynen. Aynen. ayda, senede ne yapar bu? E, 2000 lira, 2400 lira. 2400 lira kişi başı ortalama çarpı 1 milyon bölü yani onun da %3'ünü alın bakalım. Sizin ayda harcadığınızın zekatı bile hani diyor ya geçen CHP'de bir Kardeşimiz açıklama yapmış zekat fonuyla bu işi yürütürüm diye. Onun bakın zekatı bile belediyenin şu anda yıllık harcadığı miktarı buluyor. Bu da demektir ki korkunç bir para ortaya geliyor ve bu parayla da artık açlık sınırının altında hiç kimsenin kalmamasını ve direkt o hesaplarına paranın gitmesini, direkt hesaplarına hiç kimsenin mahcup olmadan mağduriyetinin giderilmesinin sağlanması engellenmemiş oluyor. Yani e, bunu da yine e, netleştirmek istiyorum Ceyret Bey. Bu da önemli. Siz şimdi e, büyük hali hakikaten çok geniş e, ayakları olan e, bir proje. Şimdi söylediğiniz e, boyutu da harcamalar üzerinden tüketimden e, yani tüketimden e, kazanç. E, zaten Kimisi 200 lira, kimisi 500 lira. Gelirine göre kimisi 1000 lira, 5000 lira harcıyor ayda insanların. 100 bin lira da harcayan var. 200 lira, 300 lirayla, 500 lirayla geçinmeye çalışan da var. Ama neticede herkes harcıyor. Siz diyorsunuz ki zaten insanlar harcıyorlar. Bu harcamalara biz indirim uygulayalım. Bu sistemle. Büyük aile sistemiyle. İndirim uygulayalım. İndirim uygularken de yani %10-15 oranında yaptıracağımız yani tüketicileri bir araya getirerek onların gücünden faydalanarak yaptıracağımız indirim karşılığında şey da bu. zaten yapılıyor mesela evet. bazı marketler kend, kart dağıtıyorlar evet. orada da bir indirim kartı var siz diyorsunuz ki bunun daha büyük modelini yani belediye olarak il olarak ya da belde halkı olarak örgütleyip büyük güçler büyük tüketici güçleri halinde örgütleyerek karşılığında büyük indirimler alalım. Yaşamın her alanında bu indirimlerden faydalanalım. Harcadıkça indirimli harcayalım. Ancak o indirimden de küçücük bir payı vatandaşlar yani %13'lik indirim olduysa %3'ünü bir otomatik olarak, bu zaten kaç sistemlerinde rahatlıkla uygulayabilir, otomatik olarak bir yardım hesabına aktarılsın. Yani %13 indirim olsun ama %10'undan vatandaş faydalansın %3'ü de o harcamadan bu fon aktarılsın diyorsunuz. E, kişi başı harcama miktarlarıyla e, kıyaslandığında e, belli dönemlerin sonunda çok büyük meblağlar ortaya çıkıyor. ve Siz diyorsunuz ki bu biriken parada, işte bu Nuh'un gemisi diyorsunuz o hesaba, biriken parada zaten o beldede, yörede aç açıkta kimseyi bırakmaz. Şimdi e, ben bunu da çok önemsiyorum ve dinleyicilerimiz noktasında bunun da altını çizmek istedim. Ee, belki bu yine hızlı geçtik sizi bir kere daha konuk e, konuk etmiştim programda ama artık gündeme de geldi tam projelerde siyasi partilerde birbiriyle yarışıyorlar bir proje arayışı var bütün bu proje arayışlarını da cevletme kaynak sıkıntısı ortaya çıkıyor yani kardeşim işte proje yapacaksınız yoksullara yardım edeceksiniz işte Sayın Kılıçdaroğlu'nun projesi de çok konuşuluyor ama bu projenin karşılığında e, hazineye yaratacağı yük de işte tartışılıyor. Sizin bu büyük aile modelinde devletin cebinden aslında tek kuruş çıkmadan, serbest piyasa ekonomisine de aslında hiç müdahale etmeden yine rekabetçi bir ortamda tüketicilere uygulanacak indirimler karşılığında bir havuz hesap oluşturuyorsunuz. Herkesin göz önünde ve burada yani tüketimden o halkın büyük tüketim gücünden kaynaklanan bir fonla da aslında bu yoksulluk problemini bir anlamda çözmüş oluyorsunuz. Burada şunu sormak istiyorum. Çok zamanımız çok dar aldığı için detaya giremeyeceğim ama siz pek çok üniversite öğretim görevlisiyle akademisyenlerle ve belediye uzmanlarıyla, vergi uzmanlarıyla bu konuda çalıştınız ve bu gruplar sürekli bir açık aradılar bu projede. <gülüyor> ne ne oldu? Hala arıyorlar. <gülüyor> yani şu ana kadar e, bu sistemde herhangi bir açık bulamamalarının sebebi şu zaten biz dünyada bu 7 sene içerisinde hangi sistem açıkları kapatılmış ise artık başarıya ulaşmış ise bu sistemi bu modelin içerisinde bütünleştirip bir Türk aklıyla bir noktaya getirdik yani bütün modellerin bu anlamda birleştirilmiş zemininin üzerine teknolojiyi bindirdik onun için de yeni bir sistem oluştu. Onun için İsrail'i inceledik. Onun için Kanada'yı, Amerika'yı inceledik. Onun için Japonya'yı inceledik. Hatta Libya'yı inceledik. Orada da bazı modeller vardı biliyorsunuz. Evet. Onun için Arabistan'ı inceledik. Yani dünyada hangi sistem, hangi şartlarda başarılı oluyoru inceledikten sonra ortaya çıkan bu yapı insanların nasıl bir tüketime doğru gittiğini ortaya koyan realiteden sonra bütün psikolojik ve sosyolojik unsurları da hesap edilerek bu sistem ortaya çıktı. O yüzden bugün üniversitede öğretim garipsi arkadaşlarımız dediğiniz gibi hesap uzmanı arkadaşlarımızın evet ilk dinlerken bizi hep açık arar şekilde dinlemeleri ve en çok hoşuma giden şey şudur benim ...baştan insanlara diyorum ki... ...bakın bu sistemi anlattığımız zaman... ...bu sistemle... benzin ucuzlayacak, mazot ucuzlayacak... ...insanlar para kazanacak... ...aç, açık hiç kimse kalmayacak demiyorum... ...kalamayacak diyorum... ...net söylediğim zaman... ...önce tabi insanlar büyük altından gülüyorlar... ...dürüstlük oluşacak... ...zorunlu dürüstlük oluşacak... ...kimse istese bile kimsenin cebine elini atamayacak diyorum... ...kaynakları hor kullanamayacak... ...kullanmayacak demiyorum... Çünkü insanlar öyle bir hale getirilmiş ki bu çark öyle bir hale getirilmiş ki insanları en dürüst olanı bile çarkın içerisinde yoldan çıkarıyor. Dolayısıyla öyle bir sistem kurmalısınız ki istese de istemese de zorunlu dürüstlük sisteminin içerisine mutlaka dahil olmalı. İşte bu yapı o diyorum. Bıyık altından gülüyorlar ama sistemi anlattıktan sonra da sizin bana daha önce söylediğiniz gibi çok açık aradım ama hala bulamadım diyorlar. Ben de bundan keyif duyuyorum tabi evet evet hakikaten çok çok önemli benim çok önemsediğim altına imza attığım projelerden bir tanesi bu dinleyicilerimiz için altını çizelim bunu uygulamak da kolay değil şu açıdan kolay değil bunu uygulayacak bir siyasi irade hakikaten yolsuzlukla mücadeleye kesin karar vermiş bir siyasi irade olmalı çünkü yolsuzluk ekonomisi hep ihalelerden e, harcamalardan e, besleniyor işte yandaş iş adamları e, oralardan oluşturuluyor yandaşları zengin etmenin yolu siyasilere e, e, siyaset mekanizmasına da para aktarmanın yolu hep buralardan geçiyor maalesef bu geleneksel siyaset bu kirli e, ilişki biçimlerinden ihale biçimlerinden besleniyor bu modeli kabul etmek bunların tamamını reddetmek anlamına geliyor o yüzden e, tırnak içinde söylüyorum zor bir karar ama işte seçim süreci de yaklaştı. Artık Haziran ayında seçim var. Bunun öncesinde de gerçekten samimi olarak halk için iktidarı yürümek isteyen partilerin de yolsuz ekonomisine açık savaş açmaları gerektiğinde düşünüyorum. Yani kabul edilemeyecek bir sistemli de değil. Hakikaten halkın yanındaysanız, bence büyük aile sistemini bir şekilde alıp bir siyasi proje halinde halka sunmanız gerekir. Program başına söyledik. Milliyetçi Hareket Partisi şimdi hilal kart dağıtıyor. O da bir yardımlaşma kartı gibi ama hani bu sizin anlattığınız projenin proje elanına kıyasladığımızda derinlik olarak hani denizde kum tanesi denilebilir. Çok küçük bir kısmı orada var. İşte bazı belediyelerde ufak kısımlara uygulanmış ama büyük bir model halinde bu uygulandığında hakikaten ben devrim niteliğinde bir etki yapacağını da düşünüyorum. Ee, bunu ilk hiç... Geçen seçimde yani yerel seçimde açıkladığımız zaman şöyle bir ibaret kullanıyorduk insanlara. Diyorduk ki önümüzdeki seçime kadar yani bugünkü iki sene sonra olan bu seçime kadar bazı belediyeler anlattıklarımızın içerisinden bir kısım bölümleri alıp tek tek parça parça uygulamaya koyacaklar ve bunu e, siyaseten kullanacaklar demiştik. Ondan sonraki seçimde yani bundan sonrası süreçte ise mutlaka ve mutlaka halkın gözü açılıyor halk bunun farkına varıyor, halk bu gücün farkına varıyor, birileri mutlaka bunu kullanacak ve bunun da artık dönüşü yok ve olmayacak. Çünkü gittiğimiz nokta o. Ve şu anda bakıyoruz ki evet bu süreç içerisinde bazı belediyeler bunu artık kullanmak üzere içinden parça parça bölümler alıyorlar. Ancak söylediğimiz bir şey var. Bu bir zemin üzerine oturmuş Lego gibi komple bir sistem. Evet. Eğer bu sistemin bir parçasını alıp öbür parçasını bırakır iseniz çok fazla başarıya ulaşamazsınız. Ancak bugünkinden daha iyi olursunuz. Bu bir gerçek. Her bir parçası bile sizi bir adım ileriye götürür. Ancak bu bir adım yetmiyor artık bu millete. Bu millete, iki hakikaten bu millete ayağa kaldırmak lazım. Bu milleti birilerine mahkum etmemek lazım. sadece solcu çok önemli değil. İnsana mahkum etmemek lazım. Kaynaklar bu millete ait olduğuna göre bu kaynaklardan eşit şartlarda eşit paylaşımı sağlamamız lazım. Evet. Cevetelli oldu. Çok çok teşekkür ederim. Ee, bu e, yaklaşık 50 dakikanın içine bu devasa projeyi de sığdırmaya çalıştık. Umarım dinleyicilerimiz için aydınlatıcı olmuştur. E, dilimiz döndüğünce bunu anlatmaya çalıştık ama sanırım internet sitelerinde de projenin detayları var, değil mi? Ee, Bir editi var. Evet, onu. Nasıl dinleyicilerimize söyleyelim evet. ilgilenmek isteyen iki şey gibi. var birisi birisi büyük aile www sitesinden bazı detaylara ulaşabilirler veya soruları varsa bize ulaştırabilirler bir de digiboxtv nokta sitesini indirip burada bir kısa yol var değişik farklı bir yapı kurdu arkadaşlarımız evet. buradan işte televizyon gazete vesaire gibi birçok şeye kısa yoluna ulaşmak mümkün. Bunu indirdikten sonra buradaki Büyük Aile TV'de de anlattıklarımızı projeyi buradan da takip edebilirler. Evet. Büyük Aile.org evet. ya da Digibox TV yani Digibox evet. X şeklinde İngilizce Digibox TV.com'dan o programı indirerek bu Büyük Aile'nin de detaylarını dinleyebilirler, izleyebilirler. Çok teşekkür ederiz Sayın Tellioğlu. Sevgili dinleyenler, Artık seçime çok sayılı günler kala. Benim de çok önemsediğim, hakikaten altına imza attığım bir projeyi sizlerle paylaşmak istedik. Haftaya yeni gündem başlıklarıyla görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.